Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da e, e, Hukuk Güvenliği programındayız. E, Avukat Aynur Tuncel, Merhaba. ben. E, ve Bir de konuğumuz olacak ama e, umudumuzu yitirmeden e, İbrahim Kabaoğlu hocamızı bekliyoruz. Aslında e, İbrahim Kabaoğlu Hoc'nın e, cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi tutukluları ile ilgili yapılan bir basın toplantısındaki konuşmasından esinlenerek ve ardından yine Cumhuriyet Gazetesi'nde olaylar ve görüşler bölümünde hukuk umudu ve inancı yazısındaki e, çerçeve e, açıklamalarını değerlendirmek için, e, kendilerini davet etmiştik ve e, sayın hocam da hemen geldiler. Hoş Biraz nefes, nefes alma fırsatı vererek kendisiyle konuşmaya e, başlayalım diye düşünüyorum. Hatta üzerindekileri de çıkarsın, rahatlasın. Biz de giriş yapaduralım diyorum. E, İbrahim Kabaoğlu hocamız e, daha belki e, referandum anayasa. Değişiklikleriyle ilgili yasal düzenlemeye ilişkin referandum programlarımızda da programımıza katılmıştı. Ve kendileri yine biliyorsunuz Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku bölümünde öğretim görevlisiydi, hocaydı. Hiç e, öğretim e, görevlisi falan demeyin. E, bir, bir, profesördü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> profesördü. Hiç, hiç gere, gerek yok Ve ve İyiyim. Ve tabii kendileri de e, bu dönemde kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. ihraç da demeyin. Çok e, hafife e, almak demektir. E, kanun hükmünde kararnameler ek listesinde adı yer alıyordu. E, Anayasaya, hukuka, e, ahlaka... ahlaka akla ve bilime aykırı kanun hükmünde kararnameler ek listesinde adı yer alıyordu. Şimdi şimdi bu yazıda zaten hocam aynen OHAL komisyonu ve mahkemelerin araçlaş, araçsallaştırılması e, bölümünde aynen OHAL işlemleri inceleme komisyonu OHAL'ik hukuka ve ahlaka hatta akla aykırı bir şekilde kurtarılan kanun hükmünde ...OHAL kanun hükmünde kararnameleri... ek listelerinde adları yer alan... ...yani ihraç edilen... ...çıkarılan... E, ...demiyorlar kendileri de... ...adları yer alan diyorlar... ...tam böyle tarif etmişler... ...bunu da konuşacağız ama... E, ...hocam... E, ...Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi'nin... ...tutuklularıyla ilgili... E, ...365 güne... ...karşılık gelen... ...365 bilim insanı... ...yazar, sanatçı aydın insanın imzalarıyla Yapılan basın açıklamasında bugünkü konuşacağımız konulara değinmişti demiştik ki işte bu yargılamalarla ilgili artık aslında daha evveldeki dönemde yaşadığı iki siyasal davayı Türkan Saylan'la ilgili yargılandıkları davayı Ahmet Çıklı'yla ilgili 2011'de yargılandıkları davaya da atıf yaparaktan Barolar Barolar Birliği adil yargılama hakkı konusunda tematik bir rapor hazırlanması gerekir demişlerdi. Bunu konuşacağız. Ee, yine e, o halin dört evresi var demişti. Bunları kendilerine bir kere daha soracağız. Ee, yine bu yazıda hukuk umudu ve inancımızı yitirelim mi, yitirmeyelim mi diye sonunda kendilerine soracağımız bu yazıda üç boyutlu baskı ve sindirme diye bir bölüm var ki bu e, hakikaten e, önemli bir şey. 2019'a e, yürüdüğümüz bu süreç içinde e, devam eden üç boyutlu baskı ve sindirme ne bunu konuşacağız. E, arkasından... <gülüyor> Ee, o halikle ilgili kuruluşum gecikmesi arkasından Yargının başkan durumu. evet başkanın <gülüyor> durumu ve aslında bu o haliklik komisyonuyla mahkemelerin önünün kesildiği konusuna değinmişti. Yine mahkemelerin önünün kesilmesi yanında. Mahkemelerin aslında o halin ilanına neden olan bu 15 Temmuz olayının doğrudan failleriyle ilgili ciddi yargılamalar. Yürüteceği yerde aslında iktidarın ve yargının e, muhalif olanları gazetecileri sindirmek için davalar açılıp tutuklandığını, işte akademisyenler e, yani ülkenin barış ihtiyacıyla ilgili e, açıklamalarda bulunan ve bu konudaki tehlikeye dikkati çeken akademisyenlerle ilgili onlara hatta e, teşekkür edilip, e, kutlama yapılacakken onların e, çoğunun ihraç edilip arkasından da e, davalar açıldığı konusuna e, değinmişti. Bunları konuşacağız. Aynur Hanım sizde bu, bu konuya ilişkin bir giriş <gülüyor> Siz hocamızın 31 Ekim'deki yazısının içeriğini özetlediniz. Şimdi hocamız da soluklandı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, şimdi hukuk kimin köpeği? <gülüyor> hukuk köpek midir? <gülüyor> Böyle bir tanımlama yapılabilir mi? Böyle hani pop Olsun oradan girelim çünkü Yargıyla ilgili de önemli Saptamalarınız var hocam ee, Biz e, bugünkü sohbetimizde 31 Ekim'deki yazınızı Esas aldık Sağ Dilerseniz o hali 4 evrede değerlendirmişsiniz ee, Oradan başlayalım Sizce bu evreler nelerdir Nasıl niye böyle bir ayrım yaptınız Ve Önümüzdeki evre dördüncü evre asıl önemli olan bu üç evreyi özetledikten sonra dördüncü evreyle ilgili belki size sorular sormak istersiniz. Aynı olur. Peki bu hukuk kimin köpeği konusunu en sonda mı bağlayacağız? Yani Sayın Perinceğin zaman böyle bir nitelemesi var hukukla ilgili. Belki bu tablo karşısında çok doğru ve pratik bir değerlendirme yapmış ama. Yani T.C. 301 var. Bunu en son konu. Evet isterseniz. en son devletin yargı... Yani zaten yargı demiyor, yargı demiyor... Demiyor hukuk. sonradan düzeltiyor hukuk yargı diyor. demedim diyor hukuk <gülüyor> dedim diyor dolayısıyla ben de hocamızın yargı ile ilgili söyledikleri ve demokratik hukuk devleti, ne insan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti ile ilgili çözümüne geldiğimiz noktada bu soruyu sormak istiyorum... Hocam bu evreyle, evlilikle ilgili değerlendirmenizle başlayalım isterseniz. o OHAL'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve 2019'da giderken e, demokrasiyi hedefleyenlerin e, yaklaşımı ne olmalı? Ama iktidar bizi nereye götürüyor, nereye sürüklüyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle bildiğimiz gibi, hepimizin bildiği gibi e, OHAL anayasa madde 120 kereyi ...20 Temmuz 2016 ...gecesi ilan edildi. Anayasal açıdan ...resmen <Gülüyor> ve ...ilan nedeni de belli ...biliniyor. 15 Temmuz ...gecesi yapılan darbe ...girişiminde, girişimi ...nedeniyle bozulan ...anayasal düzenin ...yeniden tesisi ...amacıyla. <Gülüyor> e, bu e, ...resmen anayasamızda ...öngörülen o hal ve bu da evet. bir hukuki sistem değil evet, mi? Evet, bu anayasada evet artılarıyla evet, eksi abireyim. evet, aksi artılarıyla eksileriyle eleştirilebilir kuşkusuz ama anayasamızın öngördüğü Türkiye'nin aynı zamanda e, insan hakları Avrupa hukuk sistemine bağlı olmaklığı e, çerçevesinde e, yer alan bir olağan rejimden sapma e, e, durumu Şimdi bu, bunu vurgulamamın nedeni şu esas bu merkez alınmalı. Çünkü buradaki amaç biz darbe ile karşılaştık hükümet olarak ve yine hükümet olarak görevimiz darbe girişiminin bozduğu düzeni tesis etmek durumundayız. Tesis edebilmek için var olan yürürlükte olan anayasal düzen. ...bizim için yeterli değildir... ...bize daha çok yetkinin tanınması gerekir... ...bu da ancak... E, ...olağanüstü haliyle mümkün olabilir... ...dediler... E, dediler. ...bu... E, anlamda yürütmenin yetkilerinin ha, ...haliyle bizim derken... Evet, ...yürütmenin <gülüyor> yetkileri... ...yasıma biraz ikinci plana geçiyor... ...yargı biraz daha böyle... E, ...icabında... E, ...syandartlarını değiştiriyor... Ha, ...değiştiriyor, minimuma iniyor... E, ve bu yolda e, o zaman tabii ki hatırlayacağınız üzere e, ana muhalefet partisi de buna evet dedi. Çünkü bu bir anayasa rejimidir ve ihtiyaç e, var. Ihtiyaç var, ihtiyaç var. O yönde e, uygulamaya başlandı. Ama ilk haftalardan hemen anlaşıldı ki uygulama çok hızla böyle uygulamaya çok hızla girildi. Bir tür hani evet anayasa öngörüyor ama anayasa tabii ki 121. madde e, kan hükmünde kararnameyi de öngörüyor. Dolayısıyla hükümet onu kullanmaya başladı. Yani onu kullanması evet tabii anayasa, anayasal çerçeveyi aşan bir biçimde e, ama kullanmaya başladı. Şimdi e, fakat tam 3 ay geçti aradan bu kez anayasayı değiştirme girişiminde bulunuldu. hocam yani... çok özür diliyorum. Heh. Anayasayı değiştirme girişiminde evet. bulunuldu demeden evvel. Evet. Çok hızlı bu ohal uygulamalarını başlandı dediniz. Evet. Sanki önceden hazırlıklı imiş gibi ve siz zaten diyorsunuz ki bu ohal uygulamalarının benzeri yani dört aşama dediğiniz aşamada evet. 15 Temmuz'dan evvel başladı. Bir bir evet. bir önce yani Hatta birinci hep, ikinci bir, evre. <gülüyor> bir, bir, bir evreleri şey yapayım. Neden evet. onu belirttim? <gülüyor> Çünkü. Ee, bu esasen ikinci evre bahsettiğim anayasal açıdan ve e, bütün devletin güçleri e, kolluk güçlerinden parlamentosundan yargısına kadar bütün güçleri e, olağanlaştırma yönünde seferber edilmesi gerekirken orada gördük ki anayasa değişikliği için seferber edildi ve anayasa hı. değişikliği de başarıldı 16 Nisan'da evet. kendi şeyleriyle hedeflerine ulaştılar. Hı hı. Şimdi bu... E, Resmen olağanüstü hal e, evresi bu. Öncesi neydi? Öncesi belirttiğiniz gibi aslında olağanüstü hal bir buçuk yıl öncesinden başladı. Fiilen başladı. Fiilen başladı. Yani 2015 başlarından itibaren hatırlarsınız... Başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu'da Kah İller İdaresi Kanunu'nun ilgili evet, 11G kah, yeter mi yetmez mi, yetmez mi tartışıldı filan sonra e, 2565 sayılı ha, özel, askeri yasak bölgeler evet, ve güvenlik bölgeler, bölgeler, güvenlik bölgeler kanunu <gülüyor> ve o sırada Hatırlayacağımız üzere sokağa çıkma yasağı koyabilir mi koyamaz, koyamaz mı mi? biz anayasal Hı. açıdan baktığımız zaman koyamaz diyorduk ama hani koydular Hı, koydu. yani koydular şey yaptılar. Kuvvet komutanları ordu güçleri iç güvenliği sağlamakta kullanılır mı kullanılmaz ha, mı diye tartıştık o, ama filan ta hiç, asker şey yaramadı. Aldı. Ama Hı. ne oldu biz bütün dikkatleri Güneydoğu üzerindeyken hatırlayacağınız gibi. 6638 32 sayılı Küçük, İç yani. güvenlik yasası tartışıldı. Hatta dendi ki siz teröre e, taraftar mısınız? Siz bolotof kokteylin atılmasını destekliyor musunuz diye böyle büyük şeylerle yani güvenlik yanlısı bir yasanın Türkiye için çok önemli olduğu savıyla savunuldu. ve İsterseniz onun da tarihini yani hatırlatalım da, hocalım. 27 Mart 2015 tarihinde. 15, tarihinde yani, ve, 15 Temmuz 2014. 16'dan yaklaşık bir yıl bir buçuk yıl önce aynen öyle evet. ve Nisan Nisan 12 <gülüyor> ya da 4 Nisan 2015'te yürürlüğe girdi esasen <gülüyor> o kanunun yürürlüğe girmesiyle yine hatırlayacağımız üzere Güneydoğu'da uygulanan <gülüyor> fiili o hal aslında bütün Türkiye'ye yayıldı evet. ee, ve hatırlayın mesela e, 2015 e, Ekim'inde oldu e, 2015 10 Ekim 2015'te oldu Ankara katliamı. Evet. Ankara katliamından iki gün sonra biz burada onu protesto için yürüyüş yapmak istedik. Sirkeci de durdurdu. Hayır dedi İstanbul Valiliği bütün e, protestoları yasakladı diye. İşte bu Türkiye'nin genelinde 66-38 sayılı yasayla uygulanan OHAL oluyordu. Bence Ben o nedenle... Adı konulmamış, konulmamış bir yer. Konulmamış OHAL. OHAL. Adı konulmuş OHAL. 16 Nisan'da pardon 20 15 Temmuz'da 15 Temmuz. Temmuz sonrası 20 Temmuz gecesi ilan edilen o hal. Evet. Peki o zaman e, 16 Nisan'da anayasa oylandı. E, onlar aslında önceliği FETÖ davalarına vermek yerine bütün devletin güçlerini hani hukuka aykırı olarak anayasa dışı bir biçimde devlet içinde yapılanan örgütleri temizlemeye Vermeyi iddia ediyorlardı ama anayasayı da değiştirdiler. O zaman 16 Nisan sonrası artık anayasayı değiştirdikten sonra o halde sürdürmenin gereği kalmadı. Çünkü Cumhurbaşkanı parti başkanı oldu. Hı hı. Ee, Cumhurbaşkanı aynı zamanda e, HSYK, HSK yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeniden oluşturucusu oldu. Hı hı. Ee, artık, artık aslında 20 Temmuz gecesi o hal, anayasal o hal ilanı için... E, Öne sürüle neden kalmadı aslında? Peki e, üçüncü devre başladı bana göre. Yani o hal tabii ki resmen anayasal olarak o hal bilindiği gibi 17 Ekim'de veya 19 Ekim'de uzatıldı bir kez daha. Beşinci kez yani 2018'e taşırıldı, <gülüyor> taşırıldı aslında o, o hal. Ama, ama bence... Bence bu, asıl asıl ohal ne zaman olacak hocam? Ha, şimdi asıl dördüncü, dördüncü evre. Dördüncü evre. Şimdi bu ohal 2018'e kaydırılan ohal muhtemeldir ki şimdiden söylemi hazırlanıyor. İşte bu daha kalkmaz deniyor. Ve 2018'e yayılacak. 2018'e yayılması demek esasen bugünden başlanılan e, 2019 seçimlerine hazırlık Yolunda kullanılacak. 2019 seçimleri alınınca eğer kazanırlarsa bu varsayımda o zaman üçüncü evre yerine dördüncü evreye geçirecek. Anayasal değişiklik ha. tamamlanmış yürürlüğe Yürü, girmiş gelecek. olacak. Artık o halede ihtiyaç yok çünkü bütün güçler yetkiler tek, tek kişinin kişiyle. elinde olacak. Ona ben tek, tek kişinin, kişinin kalıcı o hali ee, diyorum. Dolayısıyla <gülüyor> e, o hali bu açıdan sadece çünkü hani ben o deyimi kullanalım mı kullanmayalım mı onu tartışırız. Köpek şeyini kullanalım çünkü hukuka verdiğimiz değer açısından bizim, belki bi biz, bizim kullanmamamız gerekir. Ne için kullanmamız gerekir? Onu e, konuşuruz. <gülüyor> Ama şimdi bu o hal, o hali e, ...hukukla açıklayamayız artık... ...anayasayla açıklayamayız... ...bu OHAL'in dört... E, ...evresi esasen... E, ...siyasal... E, e, ...bakış açısıyla... ...hem hukuk hem siyasal bakış... ...açısıyla ancak açıklanabilir... ...salt hukuki bakış açısıyla... ...bunu açıklayamaz çünkü bana göre... ...OHAL'in... ...anayasa madde 120 çerçevesinde... ...ilan edilen... ...OHAL'in ilan nedeni ortadan... ...kalkmıştır çünkü... 15 ay oldu, 16 ay oldu. Hatırlarsanız Numan kurtulmuş, 45 gün demişti. Hadi, hmm. hadi 45 gün, 45 hafta olsun. Ama ama 45 gün herhalde 90 hafta olursa, o zaman burada ya hani <gülüyor> akliyle soru var denir, ya da ya da. Sönmeyin değil ya değil. Yani. O, o zaman e, 2019 söylüyorum. seçimlerinden sonra. Referandumla yürürlü kabul edilip yürürlüğe gelecek anayasadan sonra adına kalıcı tek kişinin kalıcı evet. o hali dediğiniz sistem şimdi biraz daha fazla kişinin ama esasen yine tek kişinin o hali durumunda işlemeye devam edecek ve bu bu süreç içinde acaba hukuk umudu ve inancımız devam edecek mi onu da gene konuşacağız herhalde değil mi? Evet. Evet. Müzik arası verir. Yok müzik aramızda <gülüyor> vakit var. E, şimdi e, siz 2019'daki e, bu tek kişinin kalıcı o haline e, e, ulaşılma süreciyle ilgili e, bir üç boyutlu e, sindirmeden söz ediyorsunuz. Bunları bir bize anlatabilir misiniz hocam? E, şöyle şimdi e, şeyi gördük e, önceki gün e, duruşmada e, birlikteydik, Cumhuriyet davasında. Cumhuriyet davasında birlikteydik ve aslında e, o Cumhuriyet davasının e, o günkü kesiti bile e, yapılmak istenenin e, ne olduğunu göstermesi bakımından hani ibret vericidir çünkü. Evet böyle bir dava Ağır Ceza Mahkemesi adını taşıyan bir mahkeme önünde cereyan ediyor sizler avukat olarak izleyiciler bir mahkeme. Fakat davanın herhalde yüzdeye vurmak zor ama çok çok büyük kısmı yüzde 80-90'ı hatta 95'i eğer tutukluluk hali açısından yüzde yüzü siyasaldı. siyasaldı. Şimdi bu açıdan. Bu davayı bir şey olarak alırsak, hani örnek dava tabii örnek olumlu anlamda örnek dava değil. Bunun gibi onlarca ve yüzlerce dava esasen muhalifleri, demokratik muhalifet dediğimiz e, kesimi sindirmeye yöneliktir. Yani Türk-Kürt ayrımı olmadan eğer Cumhuriyet ise bütün Türkiye'yi kapsamına alıyor. Selahattin Demirtaş eğer şeydeyse ise, Edirne'de ise o daha çok... Kürtler'e de o kadar haddinizi bilin, oynamayın e, anlamında. Demek Orada ki... Bu da çok ilginç bir şey var. İşte bazı yine HDP'li milletvekilleri, tamam CHP'den de Berberoğlu tutuklu ve hatta kesinleşmemiş bir hüküm var ama birçok milletvekili var. Ama yani milletvekilleri açısından ve Kürt muhalefetini yani parlamentodaki anayasal muhalefeti sindirmek açısından Demirtaş diyebiliriz. Ee, tabii, tabii. Yani Demirtaş tabii aynı zamanda bir Kürt hareketinin öncüsü olduğu için e, Demirtaş'ın hem Türkiye açısından anlamı var hem Kürt hareketi açısından e, anlamı var. Ama mesela bir cumhuriyet için bunu söylemek zor. Cumhuriyet yani sonuç olarak genel anlamda Cumhuriyetin yani Cumhuriyet örneğin bir başka gazete gibi daha işte bu aynı zamanda evet solucudur ama Kürt rengi de öndedir diyebileceğimiz bir gazete değil. Daha çok işte laik, ortanın solu, Cumhuriyet aydınlığını ve demokratik toplumu savunan. güzel hukuk devleti, demokratik toplumu savunan tabii o arada ...kuşkusuz Kürt sorununda savunan... ...bir gazete olmakla birlikte... Kürt sorunuyla ilgili haberleri... E, e, ...bir gazetecilik görevi, görevi olarak... ...ihmal etmeyen... Yayan, e, ...bu açıdan tabi... E, ...bu Selahattin Demirtaş ve diğer... ...milletvekillerinin davalarıyla... ...bu Cumhuriyet davasına... ...bakıldığı zaman... ...hani madalyonun iki yüzünü tamamlıyor... ...bunlar yani... E, ...hedef demokratik muhalefeti... ...elden geldiğince sindirmek... ...bir tür fikrim bedelini fizikle ödetmek yani e, kişi düşüncesini öne sürüyorsa ha sen eğer söylersen konuşursan ben seni alıkoyarak bedeninde bunu ödetirim. Dört duvarın e, içine koyarak. Koyarım ödetirim. Şimdi bu tabii e, bu durum e, bir gerçektir, e, vahimdir bunun üzerine biraz herhalde dururuz. İkincisi ise... E, dikkat edin ne olursa olsun Türkiye'de bütün bu tutuklamalar yakalamalar büyük katliamlar Ankara katliamında olduğu gibi soruç, işte Beşiktaş ne kadar Reyhan'dı ne kadar büyük katliamlar olursa olsun sanki bir paralel program var hiç hmm. şaşmıyor hiç ama hiç şaşmıyor ve o tıkır tıkır işliyor bu nedir bu işte evrim e, kuramı ders konusu olacak mı olmayacak mı cihat Derslere girecek mi, girmeyecek mi? İmam nikahı olacak mı, olmayacak mı? Şimdi durup dururken mesela biz eve gidinceye kadar bu akşama kadar bakmışsınız Milli Eğitim Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı'ndan daha çok şeyli bir havayla, dinsel söylemle. Bugünkü e, hocam özür dilerim. Bugünkü gazetelerde vardı galiba değil mi? Bir caminin içinde anaokulu açılmasına izin verilmiş yani. Müftünün müşehirini e, izniyle. Bu, bu tür şeyler hiç... ...hiç hız kesmiyor, hiç iyi bir Eğitimin kesmiyor. özellikle eğitimin, dinselleştirilmesi. Eğitimin e, belirli bir mezhep temelinde... ...dinselleştirilmesi... Hı. ...ve imam nikah mesela... ...hiçbir şekilde devrede şey de yoktu... ...müftü nikah hiçbir şekilde gündemde yoktu... ...yani konumuz o olsaydı... ...uzun uzun tartışabilirdik kuşkusuz evet. ama... ...pat diye getirdiler ve kabul ettirdiler... ...şimdi hiç hız kesmiyor bir... İkili, kes... hukuk diyor, ha, ik, ik, Hı -hı. i̇kili hukuk demiştiniz Aynen öyle ikili hukuk sistemi Avrupa Mahkemesi'nin Refah Partisi'ni kapatma nedeni diyorum. Ama üçüncü ayağı var ki o da ülke. Yani ne yapılırsa yapılsın ne kadar büyük e, Türkiye olaylarla karşılaşırsa karşılasın e, ülke talanı hiç hız kesmiyor. O nedenle bir tür ben hani ülkeyi yani ülke dünya dersek ...ülke olmaktan çıkarmak... ...yabancılaştırmak... ...öbür taraftan da... E, ...leyiklikten uzaklaştırarak... ...bir tür dünyevilikten uzaklaşmak... ...şimdi bunu işte... ...saca diyorum ben buna... E, ...sizi ne kadar kısarsa... ...hapse atarsa sizi... Şey yapamayacaksınız ülkeyle ilgili asıl temel sorunlarla ilgilenme ilgilenemeyeceksiniz alıyor çünkü böyle üç ha. boyutlu bir baskı sistemi bir kurusun. baskı sistemi ve böylece en sonunda ne yapıyor hani insanlar sokağa çıkamıyor. Konuşuyor, yazı yazıyor ama ama sonuçta hapse atınca o zaman yazı da yazamıyor, ifade özgürlüğünü de kullanamıyor. Bu tabii en etkili yol gibi görünüyor. Hocam şimdi bu üç boyutlu baskı ve sindirme sistemi devam ediyor. Sonra OHAL komisyonu ve mahkemelerin ile ilgili konuya gireceğiz ama... ...bütün bu koşullara rağmen bizim programımızın izleyicilerinden gelen yoğun bir istek var onlara her şeye rağmen Müzik. her şeye rağmen teşekkürler hayat demek evet. istiyoruz Mercedes Sosa'dan Gracias Salavida Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando lo abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonir y la belleza y Kalabalığın, düşüncelerimin, anlayışımın, anlayışımın, anlayışımın, anlayışımın, anlayışımın, anlayışımın, anlayışımın, anlayışımın, yo sanduve y y tu calle y tu patio. Gracias a la vida, me ha tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programında Avukat Ayınur Tunçel ile beraber bugün konumuz Sayın Hocam İbrahim Kabağoğlu ile beraberiz ve e, Hukuk Umudu ve İnancı e, başlıklı e, bir yazısı. Cumartesi günü yapılan e, basın açıklaması çerçevesinde e, sohbet etmeye çalışıyoruz. Hocam diyorsunuz ki yani e, aslında Anayasa'da yine e, hak arama özgürlüğünün en önemli mekanizmasını e, mahkemeler ve mahkemelerin de adil yargılama ilkesi çerçevesi içinde çalışması etkin, adil ve tarafsız bir yargı oluşturuyor. Oysa bu o haldeninden sonra e, gerekse suç olarak kabul edilen 15 Temmuz eylemleri, gerekse kanun hükmünde kararnamelerle e, işte işlerinden çıkarılan görevlerinden alınan ve bir takım işte e, hak kayıplarını uğrayan kişilerle ilgili e, o halik komisyonu kuruldu. Aslında bu bu da gecikmeli çalışıyor işte başkanımda değişiklikler oldu diyorsunuz. bu konu yani bu mahkemelerin araştırılması konusunu bir e, tekrar bize anlatır mısınız hocam? E şöyle tabii burada deindiğiniz üzere e, biraz önce e, yaptığımız <gülüyor> konuşmayı hatırlayacak olursak 20 Temmuz'dan sonra e, esasen ee, olağanüstü hal amaçları doğrultusunda e, önlemler alınması gerekirken bir yandan OHAL KHK'leri atı verdiğimiz e, bir düzenlemeler serisine imalat seri imalat diyorum ben buna seri imalat yoluyla toplu kattı ama aynı zamanda. E, Hukuka, akla, vicdana, ahlaka aykırı. E, kesinlikle, kesinlikle. Ülküm şeyler, kanunlar, e, imalatlar. E, evet, maalesef öyle. Şimdi bunlar yapıldı ama bunlara karşı yargı yolu kapatıldı. Yani yargı, her yargı organı kime başvurduysanız bırakın size cevap vermesi, bilgi edinme kanunu e, çerçevesinde de yasaklar kondu ve bilgi veremeyiz. Biçimin... Yani idari işlemin sebebi konusunda bile bilgi bil, bil, yok bil, ki. Bilgi yok. Evet. İdarenin eylem ve işlemleri hakkında açacağımız davada niye dayanacağız? Neyini? Ve, ve tabii esasa bile girmiyor biliyorsunuz. İşte 4 Ekim 2016 günü Danıştay hayır dedi esasa girmeden reddetti başvuruyor. Şimdi burada e, yargı bu olağanüstü hal e, işlemlerin çerçevesinde yapılan e, tasarruflardan... ...tamamen bağışık tutuldu. Bunun için biz komisyon kuruyoruz dendi. E, ve komisyonda işte görüldüğü gibi yılın başında kurulması öngörüldü. Yani yılın başında esasen... 23 Ocak 2017'de 685 sayılı KYK yayınlandı. Aynı öyle. 2 Ocak kararnamesiyle kararlaştırıldı. Evet, 21 gün sonra yayımlayabildiler Yayınlayabildiler. yayınlayabildiler. Ama gelin ay sonunda. kuruldu ama gelin görün ki yıl bitmek üzere iki ay bile kalmadı. Evet. Daha ilk kararını bile vermiş değil bildiğim Kasım'da kadarıyla. Kasım'da açıklayacağız dediler. Din, Gruplar yapıyoruz ama, ama, standartlar belirliyoruz dediler ama başkanı şeye gitti. Ha, şimdi, müsteşar. şimdi dikkat edin yani e, bu kadar önemli bir e, komisyonun başkanı dışında... Kimse yok mu Türkiye Cumhuriyeti'nde Müsteşar adalet olur. bakanlığı müsteşarı olmak için? Şimdi burada ciddi bir soru. Gerçekten bu, tabii. çok ilginç bir atımı oldu. Yani şimdi siz Avrupa mahkemesine diyorsunuz ki hı hı. biz çok önem veriyoruz bu kuruma. Bu komisyona... Venedik siz, Komisyonu'nun önerisine uyduk. Uyduk hepsine, hepsine siz bakmayın davaya biz halledeceğiz etkili biçimde diyorsunuz. kurunun yanında yaş da yandı de, onları temizleyeceğiz hepsi, hepsini düzeltileceğiz. Hepsini, hepsini ve tam gecikmeni de olsa... ...onuncu ayında da olsa... ...onbirinci ayında komisyon çalışmaya başlayacak... ...başkanını oradan alıyorsunuz. Şimdi bu bile... Yani mahkemelerdeki yargılama sürecindeki... ...gecikmelere mahal vermeden... ...haksızlıkları onaracağız... ...düzelteceğiz diyorsunuz tabii, bu komisyonla. Tabii tabii bunu ama, da... ama... ama ...siz komisyonu daha... ...çalışmaya bile Başka. işte başlatmadan... ...onu sekteye uğratıyorsunuz. Şöyle düşünün... Ee... 25 Temmuz 2016'da görevden alınan bir kişi daha bekliyor. Daha yani evet. bir yıl sonra komisyona başvurabilir. Komisyon ne zaman karar verecek? Şimdi bir <gülüyor> işin bu yönü var. Ben açıkçası muhalefet partileri tabii partileri demeyelim, partisi diyelim. <gülüyor> niçin buna dikkat çekmedi? Buna niçin sürekli gündeme e, getirmiyor bunu? Doğrusu e, bunu da e, ifade etmiş olayım. E, ancak öbür taraftan da şöyle bir durum var. E, mahkemeler esasen e, ...yargıç ve savcıların... ...kaçta kaçı alındı? Beşte biri gitti değil mi? Evet. Beş, beşte biri dört bin çünkü... ...dört, dört bin, bin küsür, dört bin küsür... E, ...görevden alınınca... E, ...belki de dörtte biri bilmiyorum... ...yirmi bin olduğunu varsayasak... Dörtte ...veya beşte biri bu zannediyorum... ...anayasasında... E, ...hukuk devleti yazan bir devlette... De, ...dünya tarihinde ilktir. İlk. Yani anayasasında insan haklarına dayanan... ...demokratik hukuk devleti bu bir ilktir. Şimdi siz... Hakim ve savcıların büyük bir kısmını görev dışı bırakıyorsunuz ama görevde olanları da cumhuriyet davası gibi barış akademisyenler davası gibi böyle aslında diğer gazeteciler sözcü diye, dahil, ha, olmak, sözcü dahil üzere, başka, olmak üzere başka bir işte bir gün gazetesi, gün gazetesi gündem özgür, özgür gündem. gündem ya sizi say kadar şimdi sivil toplum örgütleri bütün bunlar eee siz ...var olan mahkemeleri... E, ...şey bakımından... ...yani karşılaştırmalı hukuk bakımından değil... ...hukukun genel ilkelerine gitmeye gerek yok... ...insanlıkları Avrupa hukukuna gitmeye gerek yok... ...bizim yürürlükteki... ...anayasal hukuk sistemimiz... açısından bile... ...suç oluşturmayan hususlarda... ...mahkemeleri o yöne... ...yönlendiriyorsunuz, seferber ediyorsunuz... Sefer. ...oysa elimizde bu kadar az hakim... ...ve savcı evet, kalmış evet. iken... Evet. OHAL denilen ve OHAL e, e, uygulamalarıyla bozulmuş olan kamu düzenini 15 Temmuz'da bozulduğu söylenen kamu düzenini yeniden tesis etmek için buna neden olan eylemleri doğrudan yargılamak yerine e, bu kadar az sakin başka işlerle. Çok çok güzel evet doğrudan onları yargılamak adil yargılamak etkili yargılamak evet, onları da adil yargılamak tabii hızlı yargılamak. Ama şimdi burada tabii ki hani dedim ya hukuken yetinemiyoruz. Niçin böyle yapıyor ee, bunun sorusunun bir kısmını biraz önce yanıtladık. Çünkü demokratik muhalefeti sindirmek ama iki, ikili bir amaç var burada gördüğüm kadarıyla. FETÖ davalarını elden geldiğince zamana yaymak. Çünkü zamana yayınca 2018 ortalarında diyecek ki sonuna doğru bakın diyecek FETÖ tehlikesi devam ediyor. Devam ediyor, daha üzerinden gelemedik, tasfiye edemedik. Ki sayın Cumhurbaşkanım da uluslararası toplantılarda bunu söyledi. Mahkemeler bu davaları bir türlü bitirmiyorlar, çabuk hareket etmiyorlar dedi. Ama onların çabuk hareket edememesi için elinden gelen her şey yapılıyor. Yani kim yapıyor bunu bilmiyorum da yani bu yapılıyor, evet. E, e şimdi e, doğru ve o zaman bunu, e, bir, bu, burada tabii bir kehanette bulunuyorum. E, pekala 2018 e, ikinci yarısında denecek ki seçimler zamanında yapılırsa bakın e, FETÖ devam ediyor davalar e, devam ediyor o zaman gelin bana oy verin oy verin. Ancak çünkü ben mücadele edebilirim bununla ki bu da tabii o zaman işte dördüncü o halin dördüncü evresi nasıl hazırlanıyor? Tehlikeli bir gidiş tabii ki. Evet. Peki hocam bir de sizin... Kitabınızdan söz etmek istiyorum. 15 Temmuz Anayasası Tekin yayını ve elimde ikinci baskısı evet. var. E, kitabınızın başında e, zaten demin sözünü ettiğiniz anayasız, anayasasızlaştırma, keyfi yönetim aracı ve dinselleştirme tehlike, haklar toplumunun yok edilmesi tehlikesi. Ondan söz ediyorsunuz ve tüm yetkilerin reisin ühtesine geçirilmesine yönelik bir toplum mühendisliği. E, icra edildiğini söylüyorsunuz Ve az önce dile getirdiniz Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti çökertiliyor Öte yandan bir paralel devlet Hızla inşa ediliyor Kaotik bir ortam diyorsunuz e, Ve sonrasında e, Kitabın sonuna geldiğimizde 2019 hedefini e, Hem e, AKP'nin e, ...iktidarı korumak isteyenlerin... ...hem de demokratik toplumu özleyenlerin... E, tartışmaya açıyorsunuz. Siyasal çoğunluğu elde etmek... ...demokratik anayasal düzene dönüşten... E, ...söz ediyorsunuz. E, burada anayasa ve... E, ...siyasal kaostan sonra... ...demokrasi anayasa diyelektiğinden... ...söz ediyorsunuz. Ve insan haklarına dayanan... ...demokratik hukuk devletini öneriyorsunuz. Ben bu noktada... E, ...size... Ee, bu kavramları niye öne geçirdiğinizi e, anlatmanızıza e, yönelik bir soru sormak istiyorum. E, Türkiye toplumu keyfile yol açabilecek bir partili başkanlık devletini değil, gerçek bir anayasal demokrasiyi hak etmektedir diyorsunuz. Ve bunun için gereken tarihsel ve anayasal birikimede toplumumuzun, Sahip olduğunu dile getiriyorsunuz Ve kitabınızın kapakçığında tanıtım yazısında da çok önemli bir saptamanız var Hiçbir toplum kazanımlarını bir anda ve özellikle olağanüstü ortam ve koşullarda kaybetmeye rıza göstermez ...hele söz konusu kazanımlar... ...uzun döneme yayılan mücadele halkaları... ...ve evrim süreci ürünü iseler... ...şimdi bize anayasanın... ...ikinci maddesini anlatırken hocalarımız... ...ben sizin öğrendiğiniz olamadım... ...lisasta İstanbul'da okudum... ...aldı kaçtı ve tez işte çağlarda okudum... Ee, ...orada bize en fazla... ...insan haklarına saygılı olmak... ...demokratik, layık, sosyal ve hukuk devleti... ...olmaktan söz edildi... ...eğer hocamız milliyetçi ise... ...Atatürk milliyetçiliğine de vurgu yaptı... ...her hoca farklı şekilde anlatır bunu ama... Aslında baktığımızda anayasanın zını bir kenara bırakırsak ikinci maddede üç tane önemli kavram var. Toplumun huzuru, milli dayanışma. Ve adalet anlayışı içinde olması devletin de nitelikleri içinde sayılıyor. Şimdi bugünkü e, popüler davalara baktığımızda herkes için adaleti istemek e, toplumu toplumda kaos yaratmak olarak dile getiriliyor. Ben sizin özellikle insan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti kavramını öne çıkarmanızla ilgili değerlendirmelerinizi dinleyicilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Ama bir de adalet arayışı içinde de <gülüyor> bir şeyler söylerseniz çok mutlu olacağım. E, tabii memnuniyette çok iyi oldu o vurguyu yapmanız yani <gülüyor> e, insan haklarına dayanan demokratik hukukla ilk ve demokratik hukuk devleti dışında kalan kavramlara vurgu yapmanız iyi oldu. Toplumun huzuru Atatürk e, milliyetçiliği ve adalet anlayışı içerisinde. Olması devleti. E, tabii tabii şöyle e, iyi oldu dediğiniz gibi. Daha çok bizler kendi önemsediğimiz alanları öne çıkarıyoruz ama tabii ki burada toplumun huzuru, adalet anlayışı, milli dayanışma, milli, milli dayanışma bunları önemsemediğimiz anlamına gelmiyor. Benim vurgum şu açıdan diğerlerine daha fazlaydı, diğerleri üzerinde mutabakat sağlamak, hukuki... ...kavram olması bakımından daha kolay... ...çünkü toplumun huzuru deyince... ...biri diyebilir ki... ...herkes sabaha kadar ayin yaparsa... ...huzurlu toplum olur... Çok daha, ...daha daha göreceli bir kavram... ...öbürü der ki sürekli sokaklarda... ...caddelerde gösteri yaparsak huzur daha... E, e, ...kolay sağlanır denir... ...ama bir e, oradaki hukuk devletinin... ...demokratik hukuk devletinin... ...insan haklarına dayanan... ...demokratik hukuk devleti kavramı... ...daha bir hukuken e, tanımlanması ve öğelere öğeler temelinde e, açıklanması daha ve herkesi kapsaması herkesi aslında. kapsaması daha kolay mesela orada dikkat ederseniz sosyal devlete daha az vurgu yapıyorum çünkü evet. siz bir parti lideri olarak hayır diyebilirsiniz ki ben liberal devlete önem veriyorum. Bahri Bey diyebilir ki ben sosyal devleti de aşıyorum sosyalist devlet diyebilir daha bir ideolojik öğe var ama hukuk devleti deyince hukuk devleti ekler ayrılığı, yargı bağımsız Bunlar vazgeçilmez işte zaten mesela adalet anlayışı içerisinde hı hı. E, hukuk devletinde var diyebilirim yargı bağımsız olursa yine hı hı. iyi olduğu toplumun huzuru ben barış derim değil mi hı hı. başlangıç kısmında olan yurtta sul cihanda sul barış evet. yurtta sul cihanda barış e, o zaman bu ikinci maddeyle takviye edilmiştir diye yorumlarım ve onu takviye ederim. Yani onları bir milliyetçilik veyahut da böyle ümmetçilik şeyine götürme yerine pekala diğer daha açılımlı evrensel kavramlarla... Takviye etmek mümkün olabilir ama ben onun çekirdeğini yani hani devletin varlık nedeni insan haklarıdır ve insan hakları da tanzimattan bu yana aşama aşama sorunlarına rağmen gel gitlerine rağmen Türkiye toplumunda ...önemli kazanımlar alanına işaret etmektedir. Ya da işte Erkler ayrılığı... ...evet sorunlu oldu ama yine de Erkler ayrılığı... E, ...Türkiye toplumunun iyice e, veya yargı bağımsızlığı iyice bir tür ortak payda haline geldi. Yoksa şimdi biri diyorsa ki hayır yargı bağımsızlığı bize lazım değildir. E, onunla da konuşacak bir şey yok zaten o zaman. Tamam sen kendi görüşünü savun biz yargı bağımsızlığı... Asgari gerekleri üzerinde e, fikri olan kişiyle konuşalım diyebiliriz o bakımdan onların e, Tabii onları... altın Hı. çağını yaşadığını söyleyenler de var çünkü bugün biliyorsunuz aramızda. Yani o yüzden <gülüyor> Ben ben ben onu geçen programlarda birinde söylemiştim daha belki dönemde işte Balyoz efendim Koyraz e, Koyraz Ergenekon davalarında. E, yeterli delil olmadan uzun yıllar tutuklu olan insanlar ve bunların da e, özel yetkili e, ağır mahkemelerinde hatta savcılarında özel soruşturma usulüyle soruşturulup yargılanmaları evresinde e, mağdur olan insanların sonradan bu mahkemelerin ve soruşturma usullerinin kalkması nedeniyle bugünü daha altın çağında görmeleri normaldir ama e, yani adalet ve hukuk sistemi Bugün ben tahliye oldum. Bugün öbürü tutuklu diye ölçülecek bir şey değil. Yani yargıdaki e, adil yargılamanın temel ilkeleri her dönem için ve herkes için geçerli. Bu bakımdan bugüne altın çağı demek e, sadece kendi dönemindeki mağduriyetini gideren İntikam bu, bu süreçte öyle, öyle olabilir yani öyle olabilir şeyin de yani e, siyasal iktidarın hukuk siyasal iktidarın işte köpeğidir, köpeğidir demek Siyasi belki köpeğidir de diyor. belki de siyasal iktidar tarafından Köpeklere konulan normların ediliyor. yani bu normlar kanun olabilir hatta anayasal düzenlemeler olabilir yönetmelikler olur idari uygulamalar yönergeleri olabilir bunları iktidar istediği gibi istediğinin üzerine saldırmak için kullanabiliyor diye bir benzetme teşbih yapılabilir ama e, hukuk sistemi Böyle değildir. Hukuk sistemi zaten konulan yani siyasal iktidarın kendi isteğine koyduğu, göre koyduğu normlar silsilesi. Bu anayasal norm olabilir, İktidarı yasal olabilir. İktidarı dızginlemek için, keyfiliği yani, önlemek evet, için. Evet, bunu, bunu önlemek içindir hukuk. Yani yasa devleti ile hukuk devleti arasındaki fark, hukuk devletinde evrensel kuralların, hakların ve özgürlüklerin öne çıkarılaraktan uygulanmasıdır. Ama yasa devletinde normları siyasi iktidar istediği gibi düzenleyebilir, kullanabilir. Eğer bunları hakikaten e, siyasi iktidarın köpeği olarak neteleyecek olursak bu doğru kabul edilebilir. Ama bizim istediğimiz zaten e, yani e, hukuk devleti ve hukukun işleyeceği kurallar bunun da en önemli mekanizması bu kuralları denetleyecek Bağımsız, adil, etkin ve adil yargılama yapacak yargı mekanizmaları. Evet. Bir de burada şu bir cümleyle esasen siyaset de siyasal aktörler de siyasetin aktörleri de hukukla bağlıdır. Tabii. Yani e, evet doğru demokratik mekanizmalar işletilmek kaydıyla e, kuralları onlar koysa da iki şey var burada. bir. ...onlar diledikleri gibi koyamazlar... ...belli süreçlere uymalılar... ...hukuk Belli devletinde tabi bu... ...hukuk devletinde ve bir kez konduktan sonra da... ...onlar da uymak zorundalar... ...çünkü Türkiye'de... ...hukuk siyaset ilişkisi... ...çok böyle sanki siyasetçilerin... E, ...hakimiyetinde olan... ...bir alan olarak görülüyor... Ee, yanlış çarpıtılıyor o bakımdan bunu belirtme evet. gereği Hocam bir de iki gün önceki yazınızda e, iktidarın bu devrilme korkusundan söz hı. ediyorsunuz, demokratik muhalefeti nasıl değerlendirdiğinden o konudaki görüşlerinizi paylaşarsınız. Ee, e, teşekkür ederim. Bu vesileyle bugünkü bir gün hı. gazetesinde bu konuyu açtım, hı hı. şu başlıkla açtım. Hı. Bugünkü bir. Gün. Bugünkü bir gün gazetesinde e, iktidarın el değiştirme yolu ...kapatılıyor mu diye... ...iktidarı el değiştirme yolu kapatılıyor mu... ...diye ona özgüledim. Şöyle ki şimdi... E, ...bilindiği gibi hukuk... ...az önce hukuk öğreniminden söz ettiniz. E, neyse ki üçümüz de e, ...şeyden geldiğimize göre hep... ...iktidarı meşruluk kavramıyla... ...açıklarız. Yani... Hı. ...göreve gelirken meşru yoldan gelmeli... ...meşru olarak kullanmalı... ...icra iktidarı etmeli. ...icra etmeli ve meşru yoldan... ...gitmeli. Şimdi burada... Esasen asr olan bu. Asr olan üçünün birlikte olması ama iktidar meşru yoldan gelir, seçimle gelir. Fakat anayasaya ve yasalara hukukun genel ilkelerine uymadan yönetirse o zaman yönetimde meşruluğu kaybedebilir görev başındayken. Bir de evet meşru yolla gelmiştir ama kendi gidişini... Ee, şey yapacak işletecek mekanizmaları giderek ortadan kaldırıyorsa o zaman hani iktidar meşhur yoldan gelmiştir. E, i̇ktidarı kullanıyordur ama gitmemek üzere kullanıyorsa bu yetkisini o zaman yine meşru, meşhurluğunu kaybeder. Şimdi burada dikkat edin mesela e, bir eleştiri yöneltildiği zaman işte Gezi'den Osman Kavala Gezi, Gezi örgütleyicisi olarak tutuklanmış. Evet. Dedenlerden biriydi o. Evet. Oysa Gezi bir e, demokrasinin postmodern mantığı olarak açıklanıyor. Gezi bir, e, bir muhalefettir. Gezi bir hayır demektir. Veyahut da e, bizlerin yazdığı, çizdiği siyasal iktidar 2019 seçimleri bunlar alternans politik yani siyasal iktidarın el değiştirmesi. Esasen demokrasinin e, olmazsa olmaz koşuludur. El değiştiriyorsa zaten demokrasi vardır. El değiştirmiyorsa demokrasi yoktur. Şimdi El değiştirmemek için bütün sistemler ve mekanizmalar kullanıyorsa. Ha, o zaman o zaman hani adı belki de. El değiştirden alınıyorsa alınganının al, al. nedeni gitmek istememesi. Ha, hep gitmek ben istememesi. Kalın. Şimdi burada şu var tabii e, belirttiğiniz gibi el değiştirme münavebe ya da hı hı. alternans politik diyor siyasal evet. el hı hı. değiştirme. Şimdi siz eleştirdiğiniz zaman e, devirmek mi istiyorsunuz? E, Ta Tayyip Erdoğan'ı ya da hükümeti Cumhurbaşkanı devirmek istiyor. Hayır. Hayır bu. O zaman siz onu söylerseniz o zaman hiç kimse eleştirmeyecek. O zaman seçim yapmanın hiçbir anlamı yok. Çok Muha partili par hiçbir, e, hiçbir anlamı yok. Yazık edilmesine doğru gidiliyor Tabii o zaman. Tabii yazık değil mi muhalefet Hacan, partisinin madem, olması. Madem bu e, muhalefetin eleştirilerine tahammül edilemiyor konusuna geldik. Çok güncel ve aktüel bir konuyu soracağım size. Ama ondan evvel biz de Erik Truffa'dan el tempo della rivoluzione o tamam <gülüyor> hep hep devrimlerden bahsediyor devrimmek değil, hani değil şimdi Şimdi bu deyince yaparım. bu aklıma geldi <gülüyor> onun için <gülüyor> peki 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliğini konuşuyoruz. Aynur Tuncel ve konuğumuz hocamız İbrahim Kabaoğlu ile beraber. E, hocam işte eleştirilere tahammül edemeyen bir iktidarın işte iktidarı gitmemek üzere kullanan bir iktidarın e, demokratik toplum, demokratik iktidar kurallarıyla bağdaşmayacağını aslında iktidarların değişmesi gerekeceğini ve burada e, iktidarın değişme isteğinin her zaman bir e, devirme olaraktan nitelenemeyeceğini bunun koşullarının ayrı olduğunu söylediler. Bu arada güncel bir tartışma var şimdi. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Tezcan işte diktatör dedi Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ee, acaba diktatör e, sözcüğü e, bir siyasi yönetene, siyasi e, şeye kişiliğe diktatör demek hakaret olarak kabul ederim, yoksa işte komünist demek sosyal demokrat demek liberal demek sosyalist demek gibi bir siyasi terminoloji midir ama ben bu son olaylarla ilgili bu konuda şöyle bir umudum oldu Cumhurbaşkanı tezyanla ilgili bana diktatör diyorsun hakaret ediyorsun diyerekten bir suç duyurusunda bulunmadı Kişilik haklarıma yönelik bir tecavüz saldırı var diyerekten. Yani borçlar kanunu açısından tazminat yönüne işte medeni kanunda kişilik haklarını yönelik bir saldırı nitelemesiyle başvurdu. Yani oradaki hakları or izliyorlar demek Evet demence. yani bir ceza ceza e, soruşturmasını tahrik etmedi. Ben bunun e, çok olumlu bir e, yorum olduğunu düşünüyorum. Tabii mahkeme bu hakaret midir değil midir kişilik haklarının saldırı var mıdır yok mudur bir siyasi liderin hem cumhurbaşkanı olup hem de e, efendim e, siyasi partinin başkanı olan bir e, siyasi kişinin e, bu eleştirisinde kişilik hakları var mıdır yok mudur bunu Asya Hukuk Mahkemesi tartışıp karara bağlayacak siyasi başına açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şöyle şimdi ifade özgürlüğünün sınırları bellidir. Yani ükçülük yapmayacaksınız, aşağılayıcı söz söylemeyeceksiniz, ee, şiddete çağrı yapmayacaksınız. Bu daha çok kamu sağlığı ile ilgili. E, evet e, bir yanıltıcı bilgi vermeyeceksiniz ama bu e, siyasal terminolojide kullanılan bir kavramdır. Tabii benim tercihim daha hukuki kavramları kullanmaktır. İşte anayasayı ihlal ediyorsun demek. Anayasa suçu işliyorsun demek. Onu ortaya koymak siyasal mücadele aracı olarak daha etkili olur diye düşünüyorum. Fakat başlı başına diktatör demek bir şeyi bir ifade özgürlüğünü sınırlayan bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle siyaset, siyasal söylem bu kadar... Yoğunlaşmış yoğunlaştığı bir ortamda e, onun söylenilmesi bence o bağlamda e, ifade özgürlüğü çerçevesinde siyasal ifade özgürlüğü çerçevesinde e, düşünülebilir. E, ama daha etkili olması açısından yerindelik açısından o kavram yerine daha hukuki kavramları kullanmak tercih edilmelidir diye düşünüyorum. Eğer ceza davası açılmazsa o zaman tabii ki e, ben diktatör değilim. Ee, biçimindeki e, itiraftır. Ama diktatör değilim itirafını teyit etmek anlamında e, tasminat davasında geri çekmesinde yarar var diye evet, düşünüyorum. Evet. Evet. Aynen vaktimiz az kaldı. Evet, ben Hocamıza... hukukun insana, adalete, özgürlüğe, barışa sadık olması dileğiyle diyorum sonsuz olarak. Sonsuz hocamızın olsun. E, ben, de, ben de zaten o nedenle e, hukuk umudunu, hukukun etkililiğini, evet. hukuka olan inancımızı hiçbir zaman yitirmememiz gerekir diyorum. Çünkü evet. hukuk inancı, hukuk o kadar önemlidir ki... E, ...hukuk inancı olmayan kişinin mesela ben hukuka inanmıyorum ama Allah'a inanıyorum... E, derse ben hukuka inanmıyorum ama Muhammed'e inanıyorum derse aldanmayın derim. Veya ben hukuka inanmıyorum ama ben Ahmet Bey'e veyahut da George'a inanıyorum derse. derse aldanmayın çünkü toplumsal birliktelik toplumsal barış bir arada yaşamanın en temel kuralı hukuktur. Ortak paydası. Bu bakımdan Hukuka inanalım derim ve e, hukuktan ayrılmayalım. Bizim hukukumuzu yok eden kişilere karşı da mücadelemizi hep hukukla e, yürütelim ve hukuku sürekli anlatalım derim. Evet, Hukuk i̇ktidarın güvenliği... kötüye kullanılmasına karşı çoğulcu bir anayasa için kitabınıza söz veriyorsunuz. İnşallah o anayasa için ileride birlikte çalışacağız. Şimdiden evet. çalışmalıyız. Hukuk güvenliği için... Hukuk umudumuzu ve inancımızı yitirmeyelim. Tekrar görüşmek üzere, İyi günler diliyorum. Evet, teşekkürler. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel.